ve her muhdesetin bid'a, ve her bid'atin dalalet, ve her dalaletin Değerli arkadaşlar, yüce Rabbime hamdolsun ki bizleri tekrardan burada bu ilim meclisinde, bu ilim meclislerinde bir araya getirdi. Sonsuz şükür ve sonsuz hamd ona olsun. Bildiğiniz üzere yaklaşık 20 gün süren bir ayrılık yaşadık sizlerle. Yurt dışına Medine'ye gittim. Orada 20-21 gün gibi bir zaman zarfında kaldım. Sizlerden uzaklaştık, uzak kaldık. Sizlerin hepinizi özledik. Allah razı olsun. Arayan arkadaşlarımız oldu. Halimizi, hatırımızı soran arkadaşlarımız oldu. Sizlerin bize selamlarınızı aktaran arkadaşlarımız oldu. Hep gönlümüzdeydiniz, hep aklımızdaydınız. Dualarımızda. Hep sizleri andık Allah'ın izniyle. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımız makbul ve kabul eylesin. Amin. Orada güzel günlerimiz geçti. Medine'de birçok alimi ziyaret etme fırsatı bulduk. Bunların başında Medine'de Şeyh Muhammed bin Hadi el-Medhali ziyaret ettik mescidinde bir ders yaptı. Ondan sonra e, Medine'de Akide dalında e, hoca olan Şeyh Salih Es-Suhim'i ziyaret ettik ki biz oraya, Medine'ye gitmeden önce kendisi Belçika'dan Türkiye'ye gelmiş. Bir hafta Türkiye'de kalmış. Kendisi ama kör olan büyük bir alim. Bizleri Irak'tan gelen e, kardeşlerle evinde misafir ağırladı. Böyle bir ders okuttu. Tabi alimleri ziyaret ederken çay kahve içmeye gitmiyoruz. Oraya gittiğiniz zaman sizlere ders okutuyorlar. Bir kitap okutuyorlar hemen. Ondan sonra çay vurma ikramına geçiliyor. O Şeyh Salih-i evinde ders işledikten sonra, ders yaptıktan sonra güzel bir yemek yedik. Kendisine Türkiye'den sizlerden bahsetme imkanımız oldu. Buralara davet ettik. Eğer fırsatını bulursa buralara da gelip böyle ziyaret etmek istediğini söyledi bir daha da. İnşallah o fırsatı kalırız. Onun dışında Medine'nin en büyük yaşça ve ilimce en büyük alimlerinden olan Şeyh Abdul Muhsin el Abbad, Hafızallahı e, ikindi namazında camisinde gördük. E, kendisi biliyorsunuz Medine'de e, uzun yıllardan beri oturan Mesudîne beveyi de hadis dersleri veren bir alim. E, Kutbu Sitte'yi, Bukhari'den başlayarak. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace olarak bitirmiş, şerhini bitirmiş, yaklaşık zannedesem 10 seneden fazla sürmüş bir dersi vardı Mescid-i Nebevi'de. Onu bitirdi, ee, yeniden birkaç ay sonra yaz bitiminde Buhari'den başlayacağı söyleniyor, tekrardan Kutubis'te işaretmeye. Artık ömre yeter yetmez onu, Allah bilir, en son gördüğümüzde yaşı bayağı ilerlemişti. Onun oğlu var, Abdurrazak bin Abdil Muhsin Abbad. Ee, o da genç alimlerden, yani gençlerken 45-50 yaşlarında var yaklaşık olarak. Mescid-i Nebevi'de e, İbn-i Ebi, Ebi Şeybe'nin İman kitabını okuttu. Akide kitabında, küçük bir risale. E, hala da okutmaya, biz buraya gelirken, ben buraya gelirken devam ediyordu. 4-5 günde Mescid-i onun derslerine e, oturduk. Dersini dinledik. E, yani e, bunun dışında böyle karşılaştığımız, görüştüğümüz kişiler oldu ilim talebeleri oldu. Yani hepsinin buradaki arkadaşlardan bir haberi olmuş. Çeşitli vasıtalarla, buradaki yapılan derslerden haberi olmuş, duymuşlar, sevinmişler. Sizler için dua ediyorlar. İlminizin Allah tarafından arttırılmasını istiyorlar amelinizle birlikte. Orada ilim talebelerini gördük Mescid-i Nebevi'de. Kur'an ezberleyen İlmi metinler ezberleyen. Akide, akide, akide de tefsirde, nahivde, sarfta, tecvitte, fıkıhta böyle yani farklı mesleklere mensup insanlar. Sadece ilim talebesi olan insanlar da değil yani kimisi bir tanesiyle karşılaştık. Sabah namazına gidiyoruz mescidin Ebevi Harame. Bizim Abdullah var. O da burada şu anda Türkiye'de Yunus kardeşimizin kayınçosu. Medine'de dokuyor O arabanın arabasıyla o buraya erken döndü Türkiye'ye. Onun arabasıyla sabah namazına Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Yolda birisini aldık. Elinde böyle ceb kitaplarla, cep kitapçıklarıyla dolu. Harem'de bir 34. kapı var. Mescid-i Nebe Nebevi'de. Tabi harem Mescid-i Nebevi'nin altı filan de aleyküm selam Hep böyle garaj, araç parkı. Oralarda filan hep ilanları görüyorsunuz. İşte Recep ayının 27'sinde Son kayıt falan böyle. Yani hani nasıl bizim buralarda arçelik, son kampanya, son fırsat. Orada da yani ilim talebelerine böyle şeyler. Son kampanya, son kayıt. Birinci olana bilgisayar hediye, ikinci olana bisiklet hediye, işte şöyle hediye, bu Bakıyorsunuz şaşırıyorsunuz. Acaba nedir diye bakıyorsunuz. İlmi, metinler ezberleme devresi, kursu. Üç ay sürüyor. İşte birinci müsteva sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf diye böyle. İşte birinci müstavadan ezberliyorlar. Bizim de buradaki arkadaşlarımızın ezberlediği Kavâidul Erba'dan başlıyorlar. Usulü selâse. Ondan sonra Keşf-i Şubahat, Kitab-u Tevhid. Bunları ezberliyorlar. Dediğimiz gibi yani şu, şöyle zannetmeyin, her şeyini bırakmış, oraya gitmiş, ilim talebeleri sadece değil bu metinleri ezberleyen, bunlarla uğraşan. Sabah namazına gidiyoruz, yolda aldık diye. Şimdi cebimde o kitapçıklar var. Ee, Dedik, devreye yazıldı mı? Tabi orada günden bu yani. Devre ne zaman başlıyor? Kitaplarını aldın mı? Sizin yazıldın mı? Herkes yani bunu konuşuyor orada. Yani görebiliyor musunuz? insanların hayrı olan merakı, azmi olan merakı, ilmi olan merakı. Yani Mescid-i altı kilometre dışındasın. Sabah napazına gidiyorsun. Arabana birisi el kaldırmış. Namaza götürürken alıyorsun. Adamdan konuşmaya girdiğin günden şey, gündem haremdeki Recep'in yani şu anda bulunmuş olduğunuz Recep ayının 27'sinde başlayacak devre. Metin Ezberleme devresi. İşte başladık diyor ezberlik. Medallisin falan dedi. Fast deyin. Burada ne yapıyorsun? Dedi, burada işte şu vücut geçirme salonunda antrenörüm. Sabah namazda gidiyor harame. Dedi, Maşallah Allah hazmini arttırsın. Allah mübarek eylesin. Ondan sonra tabii hep aklımda o devrenin kaydının yapıldığı ofiste bölümde odada kitaplar dağıtmıyor. Dedim ki yani gidelim en azından bu pazar günü bizim dersimize gelen arkadaşlara o metinleri biz burada ezberliyoruz. Arkadaşlar biliyordur, duymuşlardır. İşte bir çok arkadaşımız Kavaydo bay ezberledi. Birçoğu da ezberleyemedi. Ee, dedim arkadaşlar öyle kitapçık olarak alalım da ceplerinde bulunsun. Biraz daha ilim talebesi havasına girsinler. Gidelim de isteyelim diye böyle sürekli yani aklımda bir köşesinde bugün giderim, yarın giderim diye erteliyorum. En son gelmeden bir gün önce Emre Hoca ile dedim artık gidelim şuraya da oradaki yetkililere söyleyelim. Türkiye'de böyle bir şeyimiz var, arkadaş grubumuz var derneğimiz var. Orada ihtiyacımız olacak bu diye. Girdik içeri. içeride bir memur. Işte yanında da böyle yaşlı 65 yaşında Sudanlı, beyaz tenli. Normalde Sudanlılar biliyorsunuz yani esmer olur ama beyaz tenli bir amca. Emre Hoca'yı gördüğü ayağa kalktı, sarıldı falan. Emre Hoca dedi, bu benim sınıf arkadaşım. Harem'deki. Mahat, kursa yani. Ortaokulunda. Ben de beraber okuyor. İşte orada Kur'an ezberliyor, Nahim ezberliyor, ilim okuyor falan. Yani bir tarafta arabanızı alıyorsunuz. Vücut geliştirme soğun antrenörü. Öbür taraftan gelmiş Sudan'dan 65 yaşında. Yani çoğu, çoğu to, to, to, o yaşta insan, olan insanların çoğu torunuyla, bahçesiyle uğraşırken o Mescid gelmiş, kursa yazılmış. Haremde okul sezonunda okula geliyor. Yaz sezonunda da o devrelere kayıt olmuş. Onunla uğraşıyor. İşte kitap talep ettik. Tek. Türkiye'de böyle şey var. Adam tamam dedi. Ben daha sayıyı söylemeden dedi. Tamam 15 er tane vereyim. Dedi. Oradaki arkadaşlarla istifade etsinler dedi. İşte yani bakıyorsunuz, dediğimiz gibi Hollanda'dan gelmiş arkadaşlar, Almanya'dan gelmiş, Kazakistan'dan gelmiş bir grup, 30-40-50 kişi umreci olarak gelmişler, kaçak orada kalıyorlar, sabah namazından sonra ders alıyorlar, ders okuyorlar, Kur'an ezberliyorlar, önce gidip akide okuyorlar, sonra tefsir okuyorlar, fıkıh okuyorlar, gidip ikinden sonra Kur'an dinletiyorlar falan. Yani bakıyorsun, çocukların yüzleri pırıl pırıl ilimle meşgul oluyorlar, ibadetle meşgul oluyorlar. Pazartesi, Perşembe bakıyorsun, hepsi iftar sofralarında oturmuş, ezanın okunmasını bekliyor. Ellerini açmışlar, dua ediyorlar. Yani onları görünce, ee, bizler burada her ne kadar ilimle uğraşmaya çalışsak da, hala eksik olduğumuzu fark ettim. Hem ilim olarak hem ibadet olarak. Çünkü buradaki hayat tarzımız, yaşam tarzımız ee, ibadete endeksli değil. Yani yaşarken arada ibadet etmeye vakit ayırabiliyoruz ayırabilirsek. Ama orada ibadet ederken yaşamın normal anlarına da bazen böyle çıkabiliyorsun. Yani diyorsun haremde yorulduk gidelim de bir yemek yiyelim veya işte bir çıkalım bir Ama asıl nek ibadet Kur'an aşiret olmak. Yani gerçekten insanın imanı böyle artıyor. Eh sünnet belçamatı görebiliyorsunuz iman artar ve eksilir. Yani kazan gibi düşünün. Bir kazan var ki horul horul yanıyor. Bir kazan da var ki yumurta kartonunu yakmışsın içinde. Onun zayıf ışığı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani onun için arkadaşlar imanımızı böyle gürül gürül yakmaya, coşturmaya çalışmalıyız. Bunun vesilelerini, bunun yollarını aramalıyız. Ki bu ara, arayacak olduğumuz yol Bizi cennete götürecek olan o yol sürekli söylediğimiz o yolda ilmin yolu arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam kulli inna harsa billi. De ki bu benim yolum. E'du'u ilallah. Allah'a davet ettiğim bu yol. Ala basira. Ben bu yola basiret, ilim üzerine davet ediyorum. En evvel menitte Bana tabi olanlar da bu şekilde. Yani ilmin faziletlerini defaatle birçok Derslerde, mühadralarda dinledik, dinlediniz. Ama fezeker fe inne fe mu'minin. dediği gibi Allah Teala'nın öğüt ver, hatırlat. Ya öğüt ve hatırlatmak müminlere fayda verir diyor Allah Teala. Önce kendi adıma sonra sizler adına yani öğüt alma niyetiyle ve kasıyla bugünkü Riyadu Salihin şerhimize başlamadan önce böyle hem orada gördüklerim şahade ettiklerim ve oradan çıkarmak gereken dersleri, ibretleri sizlerle böyle paylaşmak istedim ki bizim adımıza ola ki ne olur? Cesaretlendirici, ilme, ibadete cesaretlendirici, böyle gece saatimizi iki buçağı kurup teheccüde kalkmaya cesaretlendirici, teşvik edici, sabah namazından sonra hemen gelip eve yatmayıp böyle Kur'an ezberleme diye teşvik edici, ibretler ve nasihatler, öğütler çıkaralım. Yani inanın arkadaşlar bu dünya fani bir dünya. Yani bu dünyayı bir gün sahip olduğumuz her şeyleriyle birlikte bırakıp ayrılacağız. İstesek de ve istemesek de, dilesek de dilemesek de, bizim belirlemediğimiz zamanda ve mekanda bu, dünya ya da bu dünyadan mecburen ayrılmaz zorunda kalacağız. Yani kimimiz arabasını bırakacak, kimimiz villasını bırakacak, kimimiz işini bırakacak. İşte işinde yapması gereken o gün söz vermiş olduğu şeyler o gün yarıda kalacak. O gün randevüleşmiş olduğumuz, söz vermiş olduğumuz insanlara gidememiş olacağız. Duyulacak ki İlyas Hoca ölmüş. İşte bugün cenaze namazı şuradan kılınacak ve sonra bizi kefenimize koyup o toprağın içine gömüp bizi amellerimizle baş başa bırakacaklar. İşte o zaman şu anda teorik olarak bildiğimiz o gerçeklerle karşı karşıya kalacağız. O da insana sadece orada salih amelin fayda vereceği gerçeğini aynı lakin hakka aleykin gözümüzle göreceğiz. Ahlar çekmemek için, vahlar çekmemek için, tüh dememek için bir an önce bir an önce hemen harekete geçerek kendimize çekip düzen. Aleykümselam. Kendimize kendimize düzen vermeliyiz bizlere o işte kabire girdikten sonra berzak hayatı dediğimiz berzak hayatı, kabir hayatı başladıktan ve terazilerin kurulduğu güne kadar lazım olacak ilm nafi ve amel salih faydalı ilim ve salih amellerle uğraşmak zorundayız bunun yolu da arkadaşlar ilimden geçiyor öncelikli olarak İlim üzere, basiret üzere. Bu benim yolumdur. Ben Allah'a basiret üzerine davet ederim. Bana tabi olanlar da aynı şekilde ne yaparlar? Basiret üzerine, ilim üzerine davet ederler. Yani ilmin fazileti çok büyük. Denizdeki balıklardan tutun da onlar bile bize istiğfar ediyor. Melekler ilim talebesine hoşnut olduklarından dolayı o yolda yürürken kanatlarını geriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi. Bunların hepsinin bu kadar büyük mükafat yani ilme bu kadar büyük mükafat verilmesinin sebebi de onun bir o kadar da ne oldu arkadaşlar? Zor olduğu. Sadece buraya gelip dinleyerek sohbet dinlemeye gidelim, ders dinlemeye gidelim. Ondan sonra bir dahaki hafta yeniden görüşelim tarzında değil. Herkesin böyle çantasında cebinde Kur'an-ı Kerim taşıdığı, hadis ezberlediği, sabah akşam zikirlerini ezberlemeye çalışıp onu ezberinden okuduğu, bir fıkıh metniyle böyle boğuştuğu, Arapça çözmeye çalıştığı, enler arkadaşlar söyledik. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın oturup ashabına öğrettiği İslam adabını, İslam zikirlerini öğrenmesi lazım. Bununla meşgale olmamız lazım. Yani adam 55 yaşına gelmiş Adama diyorsun, tuvalete girerken ne söylüyorsun? Hiçbir şey söylemiyorum, diye. Çıkarken ne söylüyorsun? şey söylemiyorum. Hanımınla ilişkiye girerken şey söylemiyorum. Kardeşin hapşurduğu zaman, elhamdülillah dediği zaman ona ne diyorsun? Sen hapşurduğun zaman ne diyorsun? Sana cevap verilince ne diyorsun? Yolcu, sefere çıkarken, onu veda ederken ne diyorsun? Senenin ilk meyvasını gördüğün zaman, yediğin zaman nasıl dua ediyorsun? Horoz öttüğü zaman gece nasıl dua ediyorsun? Namazda Subhaneke'nin yerine başka zaman okumak istediğin zaman Subhaneke dışında Fatiha'dan önce istiftah dualarından hangisini okuyorsun? Gece teybütüde kalktığın zaman rükunda secdende Subhane Rabbiyel Azim ve Subhane A'la'dan başka Peygamber Aleyhisselatü okuduğu hangi duaları okuyorsun? Sıfır. Ama yani, Bakıyorsun ki en uç noktada ilmi bir mesele var. Şimdi arkadaşlar da öyle o Oraya atlamış. Onu ne yapmaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Arkadaşlar yani ahiretimize ışık tutacak. Dünyada bizleri direkt ilgilendiren önce tevhid ilimlerine önem vereceğiz. Akite ilimlerine önem vereceğiz. Ondan sonra güncel hayatımızda bizi ilgilendiren adaba, ezkara, muamelata, ahkama önem vereceğiz. Bunları öğreneceğiz. İbadete hızlı olacağız. Yani her kişi Rabbinin huzuruna tek başına çıkacak. Ve biz Kur'an-ı Kerim okurken Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyoruz. وَاَنْ لَيْسَ insani اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ İnsan için yoktur. اِلَّا مَا سَعَى Ancak dünyada çalışıp çabaladığı hariç. Hangi konuda? Ahiret konusu. Yani insan için <gülüyor> ahirette ancak dünyada ahireti için yapmış olduğu salih ameller vardır. Demek ki bu ayet. Ne yapıyorsun salih amelleri? şöyle bir gününe bak. Ne kadar gününü eminim dedik ya yani. Biz burada güncel hengamede, güncel yaşamımızda, hayatımızda ibadete ne yapıyoruz? Çıkış bulmaya, vakit bulmaya çalışıyoruz değil mi? Sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ya şu namazı şuraya kılsak da hemen işimize geri dönsek. Halbuki böyle olmaması lazım yani. Ya şöyle işte şu Sabah akşam zikirlerini hemen okuyayım da Otur mescitte ikindiden sonra akşama kadar bekle. Var mı aramızda Bu kadar ibadet arası olan Aleyhisselatü Vesselam diyor bir namazdan diğer namaza beklemek nedir diyor o da bir. Namazdır. Sizlerden birisi diğer namazı beklediği sürece namazdadır. Yani sen namazdadır sevabını alıyorsun. Sabah namazından sonra otur kıldığın yerde güneş doğana kadar bekle. Tespiyatını çek. Güneş doğsun. Bir mızırnak yükselsin. Kalk. Namazını kıl. Dediğim gibi arkadaşlar. Önce bunları kendime sonra sizlere öğüt Hatırlatıyorum. Bu konuda hızlı olmamız lazım. Azimli olmamız lazım. Tabi işin anahtarı, işin çözüm noktası hırs ve azimde yatmıyor. Bunu da bilmek lazım arkadaşlar. allah Teala'nın kula ne yapması lazım? Yardım etmesi lazım. Yani Allah-u kulu muvaffak etmesi lazım. Sana bunu nasip etmiyorsa Allah-u Teala, seni buna muvaffak kılmıyorsa sen böyle sinek edercisi kılmış sinek gibi kalkmazsın yani. Böyle yatarsın. Derler ya dana gibi yatıyor yani böyle. Sulak şey derler. Yani böyle Yatmaktan da usanmazsın. Yani kalkayım şöyle bir sayfa Kur'an okuyayım, Kalkamazsın, gidemezsin. Kur'an'la aranda sanki böyle ne vardır? Kilometrelerce mesafe vardır. Veya işte oruç. Sana öyle ağır gelir ki oruç. Dersin ya şimdi perşembe. Hava sıcak. Susuzluk. Çok kötü. Nasıl tutacağım? Ezan okunur sabah namazında. Ya şimdi camiye de yani gideceğim ama kadar merdiven ineceksin. Camiye namaza yürüyeceksin. Uykun açılacak. Saat yediye iş başı yapman lazım. Evinde kıl. Ve biraz daha uyu. Biliyor musunuz arkadaşlar? Niye? Allah-u Teala seni muvaffak kılmıyor. Neden muvaffak kılmıyor? Çünkü biz allah Teala'dan bizi bu konuda muvaffak kılmasını dahi istemeyi bilmiyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor allah Nasıl dua ediyor allah Teala'ya? İbrahim Aleyhisselam'ın isteyen eşini, biz duaya başladığımız zaman duanın adamını bilebiliyoruz değil mi? Yani hemen Allah'ın bana güzel arabalar, güzel yatlar, güzel eşler, iş ver, değil mi? İş aç, ver, bunu nasip et, şunu nasip et. İbrahim Aleyhisselam, Rabb'i cealni Dua İbrahim Aleyhisselam. Nukîmessalâti Rabbim beni ne kıl? Namaz kılanlardan eyle. Namazı ikame kılanlardan eyle. Yardım istiyor Allah'a zelalara. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاتِ وَمِن ذُرِّيَّتِ Zürriyetimden de, zürriyetine de dua ediyor. Şimdi biz, Allah'ım çocuğun üniversitesi aleyhissalâmini kazansın da, doktor olsun. Değil mi? <gülüyor> Nebi aleyhissalâtu Vesselam nasih ediyor diyor Abdullah bin Mesud'a. Her namazın sonunda diyor, şu duaları okumadan kalkma. Şu duaları oku. Ne o dualar? اللâhummeh <gülüyor> A'inni. <gülüyor> Allahümme a'inni. Okunuyor musunuz arkadaşlar bu duayı namazına? Selamdan önce. Ala <gülüyor> zikrike. Bak Peygamberimiz diyor ki Abdullah İbni namazın her namazın sonunda bunu oku. Ok. Ne demek bu duanın manası? Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadeti. Allah'ım bana yardım et. yardımcı ol. Beni muvaffak kıl. Neye? Ala zikrike. Seni zikretmeme. Ve şükrike. Sana şükretmeme. Ve husni ibadetik. Ve sana güzel ibadet etmem konusunda bana yardım et. Yardımcı ol. Yani namazda bunu, her namazda selam dönünce okuyoruz. Peygamberin tavsiyesi Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesi. Değil mi? Yani öyle ibadete karşı ona doğru yönelmek, teveccüh etmek onu sevmek. Allah'ın ancak tevfikiyle olur. Bu da ancak onu Allah'tan istemekle olur arkadaşlar. Bir adam gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Ya Resulallah, İnne şerai'i al-İslami kadı kethurat aleyh. Ey Allah'ın Resulü diyor, ibadetler ağır gelmeye başladı bana, çok gelmeye başladı. Ağır gelmeye başladı, çok gelmeye başladı. Yani Aleyhisselatü ben ne istiyor? Bir yol göstermesini istiyor. <Fedulleni> ala amel, eteşebbethu bihi. Bana yapacağım bir amel göster ki ona tutunayım, onu yapayım da. Halimler diyor ki bunun manası bu ağır gelen ibadetler, ameller bana artık ağır gelmesin. Ya bana bir yol göster. Çünkü her insan kendinde bunu şahit ediyor. Namaz, oruç, değil mi? Yani Kur'an okumak, Kur'an'la arada o kadar çok mesafeler var ki. İlimle o kadar çok mesafeler var ki. Aleyhissalatü vesselam diyor ki. La yezalu lisanuke ratben bi zikrillah. La yezalu olsun. Olmaya devam etsin. Lisanuke dilin olmaya devam etsin. Dilin olsun. Ne olsun? Ratben. Şimdi biraz sonra dersten sonra, sohbetten sonra rutap yapacağız arkadaşlar. Allah izin verse. Rutap'a benzer yumuşak vurma. Utubet diyoruz Türkçe'de. Ratb, rutab. Utaba, rutab demek hurma demek. Yumuşak hurma. Sert hurmadan önceki hali. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahabe La <gülüyor> yezalu lisanuka ratban, bi zikrillah. Dilin Allah'ın zikriyle ne olmaya devam etsin? Islak. Yaş. Olmaya devam etsin. Yani Estağfurullah, Subhanallah, La ilahe annallah. Cabir hadisinde ne diyor? Bizler peygamberle seferdeyken seferdeyken aşağı doğru inerken ne derdik? Subhanallah. Yol yukarı çıkarken Allahu Ekber derdik. Yani yolda gidiyorsun düşünüyor musun? Ne kadar çok ihtiyacımız var ilme. Ve allah Teala'nın ilimden önce bize vereceği muvaffakiyete, tevfik'e. Değil mi arkadaşlar? O zaman aleyhissalatü vesselamın bu öğütünü, nasihatını, bu sahabeye söylediği bu sözü Bizler de ne yapalım? Kendimize önce edinelim. Allah'ı anmaya, zikretmeye özen gösterelim. Hırslı olalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi dilimizde olsun. Allah'ın zikriyle sürekli ıslak kalsın. Yaş kalsın. İşte yani Medine'den aktarabileceğimiz böyle kendimize ve sizlere nakledebileceğimiz Gördüklerimiz bunlar. Yani orada inşallah Rabbim Beni ve sizleri Oraya Bir daha daha gitmeyi nasip eder. Kendini zikretmeyi Hakkıyla birlemeyi Nasip eder. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. İnşallah ee, Sabır babında kalmıştık. Sabrın ne manaya Geldiğini söylemiştik. Neydi sabır? Hatırlayan var mı ilim talebeleri? Ne yapmak? Sabır hapsetmek, tutmak. Demekti. Nefsi tutmak, hapsetmek. Neyden tutuyorsun nefsi? Neye hapsediyorsun? Günahlara karşı hapsediyorsun. Günahlara yönelmesine engel oluyorsun. Evet. İbadetleri yapmaya karşı ne yapıyorsun? Ondan gevşememesi için onu tutuyorsun. Bir de musibet. Allah-u Teala'nın takdir ettiği Yani Sabır üç şey olur demiş Şimdi kalmış olduğumuz Suheyb hadisinden devam edelim. An Suheybin radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Suheyb radıyallahu anh anlatıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Kâne melikun fî men qablekum. Aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Diyor ki sizden önce bir ne vardı? Melik. Bir kral vardı. Ve kâne lehû sahir. Ve onun bir sahiri vardı. Yanında bir sihirbaz ci vardı. Belam mekr reca'le lil melik. Usiru ilerleyince, yaşlanınca, aciz düşün düşünce. Dedi ki inni kad kebirtu li Dedi ki krala, ben artık yaşlandım, büyüdüm, ömrüm gitti yani artık. Benim görevim burada sona erecek, öleceğim. Bana bu sihiri öğretebileceğim, büyüyü öğretebileceğim bir delikanlı gönder. Genç gönder. <gülüyor> Kral da ona bir genç gönderiyor. Ta ki o sihirbaz ona ne yapsın? Büyü öğretsin. <gülüyor> o delikanlının sihirbaza gidip gelen, sihirbazın kendisine büyü öğrettiği, sihir öğrettiği o delikanlının yol güzergahında da bir tane ne vardı arkadaşlar? Rahim. Allah'a ibadet eden bir Rahib. Geçmiş dönemlerde. İstiyorsanız şu camı biraz açabilirsiniz arkadaşlar. İçerisim beyazıcak oldu. Şu şeyi de açalım. Şu, kapısını... <gülüyor> <gülüyor> bu genç, bu delikanlı, bu rahibin yolu üzerinde olan rahibin yanına gidiyor, oturuyor, sözünü dinliyor, ne anlatıyor, kulak veriyor. Ve sihirbaza büyücü her gittiğinde o rahibe ne yapmaya başlıyor? Oturup yanında bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Ve kaada bir gün oturuyor. O sihirbaz e, rahibin yanına oturuyor. Dinliyor onu. Rahibin yanından çıkıp sihirbaza gittiğinde de diyor aleyhissalatü vesselam sihirbaz bunu ne abardı? da verdi ona vururdu darabehu fe şeka zalika ila ar-rahib fa qala idha khashita as-sahira faqul habasani ahli wa idha khashita şikayet edince başına gelen bu sıkıntıyı musibeti rahible paylaşınca rahib ona bir yol öğretiyor diyor ki saat korkarsan endişe duyarsan sihirbazada ki benim ailem beni alıkoydu yani geç kaldım oyalandım Burada olduğunu söylemedi diyor yani. Ailene geri gittiğinde, ailene döndüğünde de, de ki diyor sihir öğrendim, büyü öğrendim bu büyücü ne yaptı beni? Geciktirdi, tehir ettirdi beni alıkoydu. Febeynemâ huve alâ zâlik id etâ alâ dâbbetin azîmetin kad habesetin nâse fekân. Bir gün yolda yürüyor bu delikanlı mutat olarak gidip geldiği yolda yürüyor. Bir de bakıyor ki yolun ortasında devasa bir ne var? Tabe. Hayvan. Bir yaratık. Fa qala el yevme a'lemu rahibu Peki bugün öğreneceğim, bugün göreceğim bakalım. Sihir öğrendiğim, büyü öğrendiğim bu büyücü mü yoksa bu rahip mi daha efdal? Daha faziletli. Bugün anlaşılacak diyor. Niye böyle diyor? Şimdi hemen devamını anlayacağız. Fa akada hacaran faqal. Elle bir taş alıyor ve diyor ki: Allah'ım, in kana emru rahibe ahabb aleike min emri sahir, faqtul hadi dabte hatta yamzi ennas. Diyor ki: Ey Allah'ım, şayet senin katında bu rahibin durumu sana daha sevgili sevgiliyse, sen onun daha çok seviyorsan eğer onu bu büyücüden daha çok seviyorsan, elim attığım bu taşlan diyor. Ne yap? Bu hayvanı öldür ki insanlar ne yapsın yoluna devam etsinler. Böyle diyor. <gülüyor> Farama ha fakatele ha ve taş alıyor, atıyor ve hayvan ölüyor ve insanlar yoluna devam ediyorlar. Fe eter <gülüyor> rahibe fa akbarahu tabi delikanlı hemen rahibe geliyor yaşanan başından geçen olayı haber veriyor. Takalelehu <gülüyor> rahib Ey bu ney? Diyor ki ey evlat. Entel yevme afdalu minni. Entel yevm afdalu minni. Diyor ki ey evlat sen bugün benden daha faziletlisin artık yani. Ne yaptın? Yani bizim Türkiye'de derler ya erdin. Yani faziletlisin. Allah senin doğanı kabul etti. İnsanlara ne yaptın? Yolunu açtın. قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا ara yani gördüğüm kadarıyla diyor güzel bir makama Allah'ın sevgili bir kulu oldun yani Allah da kabul etti. İşte burada imtihan başlıyor arkadaşlar. Haber veriyor diyor ki sen artık dikkat et. Bundan sonra imtihana uğrayacaksın. Allah seni ne yapacak? Musibetlerle, belalarla imtihan edecek. Senin ne yapman gerekiyor artık? Sabretmen gerekiyor. Fe inubtili ta la tudl Ama diyor diyor? Sen diyor başına bir musibet ve bela gelirse sakın da benim yerimi gösterme. Beni ne yapma? <gülüyor> İfşa etme. <gülüyor> Deri hastalığı olan, ebraş olan, baraş olan, görürsünüz bazen böyle derisi ne olmuş böyle? Sedef değil. Böyle beyaz beyaz olmuştur artık vücudunda. Sanki böyle sanki e yani düzanlı gibi dedi gibi abinin. Ve bu hastaları ne yapmış bu şey bu çocuk? Dua ediyor Allah'a. Allah Teala onu doğasını kabul ediyor, tedavi oluyor. Şifa ver. ve diğer hastalıkların tümünden. Fe <gülüyor> semi'a jalisun lil melik kana ami. Bu meşhur kralın da yanında oturan yanına girip çıkan bir arkadaşı var. Bu da kör olmuş. Gözlerini kaybetmiş. Duyuyor bu. Böyle bir delikanlı var. Dua ediyor. Allah bunun ne yapıyor? Bu kabul ediyor. Körlere Allah şifa veriyor. bi بِهَدَاءَا كَث۪يرًا Hemen gelip güzel böyle hediyeler getirerek bu delikanlıya فَقَالَ ma هَاهُنَا لَكَ اَجْمَعُ in اَنْتَ شَفَيْتَن۪ي Diyor ki, sana bu getirdiğim her şey senindir. Şayet bana şifa verirsen diyor kence. Bu kralın yanındaki neyi? Arkadaşız yanına gelip çıkan kimse. Ne diyor delikanlı? Hemen ee yanına tamam gel otur tedavi ederiz. Bizde rahatsızlığın <gülüyor> şifası var, reçetesi var yok. Allah'ın kulu diyor ki: İni la ışfi ahaden, İni la ışfi ahaden. Ben kimseye şifa veremem. Ya şifayı veren ben değilim diyor. İnna ma ışfi Allahu Teala, İnna ma يَشْفِ اللّٰهُ تَعَالَى Şifayı veren Allah. olsun. فَاِنْ اَامَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالَى دَعَوْتُ الله فشفاك. Şayet Allah'a iman edersen çünkü mümin değil, toplum müşrik, kafir. فَاِنْ اَامَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهَ لَكَ فَشَفَاكُ Allah'a iman edersen Allah için sana dua eder ve Allah da sana ne yapar diyor? Şifa verir. Bu yani delikanlının olayı İsa'nın olayından farklı. İsa Aleyhisselam elini koyarmış, Allah şifa vermiş. Bu hastalığına ne yapıyor? Dua ediyor. Allah da duasını kabul ediyor. فَاَمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَأَتَ الْمَلِكِ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ فَنْ رَدَّ عَلَيْ Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, olayı anlatıyor devamla. Bu delikanlıya gelip şifa talebinde bulunup, delikanlının iman etmesini istediği bu kralın arkadaşı göz nimetini tekrardan kazanıyor. Gözleri kendine geri dönüyor. Görme sıfatı yeniden geri dönüyor. Kralın yanına geliyor. Yine arkadaşı ya, dostu yanına geliyor kralın. Kral diyor ki, men redde aleyke basaruk. Sana diyor gözlerini kim iade etti? Ne oldu yani? Diyor ki kâle rabbi kâle rabbi, rabbim kâle ve rabbun gayri, benden başka Rabbim var mı senin diyor. Bu kral, bu melik. kâle rabbi ve rabbukallah, evet benim ve senin rabbin olan Allah sa alahhu falam yazal yu'azibuhu hatta dal 'ala al-ghulam kraln arkadaş ama kral ne yapıyor kendisine inkar edince tevhid'i ona davet edince ona zulmediyor azap ediyor ta ki kendisine o çocuğu gösterene kadar yerini gösterene kadar faji'a bilghulam faqala lahu al-melik hemen delikanlı getiriliyor krala kral ona diyor ki ey bu ne batbalaga min sihrika ma tubri'u al-akma wal Diyor ki, ey delikanlı sen ne yapıyorsun? Hastaları iyileştiriyorsun. Körleri iyileştiriyorsun. E falanca falanca hastalıklara tedavi ediyorsun. Yani sen sihir yapıyorsun ve sihrinin bir sonucu olarak bunları yapıyorsun diyor. Sihir olarak zannediyor melikonluk. Çocuk da diyor ki fakat inni la اَشْفِي اَحَدًا اِنِّي la اَشْفِي اَحَدًا Ben kimseye şifa veren değilim, veremiyorum. Vermem. İnnema yashfi Allahu taala şifaye Allahu garenallatır. Fa akhadahu falam yazal yuadhibuhu hatta adall ala Allah veren Allah'tır. rahib. Tabikhra Allah diyor, Melik çocuğa zulm ediyor ta ki rahibin yerini çocuk gösterince dek. Feji'a bir rahib taqila lahu irji an dinik. Rahip deniyor ki dininden dön. Fe eba Rahip kabul etmiyor. Bakın arkadaşlar, imtihanı ne ağır imtihandı. Gelecek biraz sonra neler geliyor başına bir dinince bu dakika. Fa eba fadaa bil minshar. Hemen melik ne ne istiyor? Bir tane testere istiyor. Fa wudhi'a al minshar fi mafraq ra'sihi. Rahibin başını arabalar ortasına testereyi koyuyorlar. Tashakka hatta waqa shakka. Rahibin Başının ortasından itibaren bütün vücudunu ortadan ikiye bu melik ne yapıyor testereyle kesiyor. Ta ki rahip adam ikiye bölünüyor. Bir tarafı sağa, bir tarafı sola düşüyor. Sonra C bir melik. Şimdi sorakime geldi. Çocuğa gelmedi ha. Melik'in arkadaşına geldi. Gözleri görmüyorken iyileşen. لَقِيلَ لَهُ اِرْجِعَنْ د۪ينِكَ Dedi ki, denildi ki o kralın, melikin arkadası. اِرْجِعَنْ <gülüyor> د۪ينِكَ Dininden dön. Şimdi biraz sonra vaktimiz yeterse diğer hadislere geleceğiz. Sizden öncekiler diyor. Demir taraklarla ne vardı? Etleri kemiklerinden ayrılırdı. Deri tırnaklarla taranırdı insanlar. Dinlerinden dönmesi için. Yani i̇mtihan olunmadan imtihana maruz kalmadan La ilahe illallah deyip mümin olduk deyip bırakılaca bırakılacağınızı mı zannettiniz allah Teala değil mi? Yani sen altının bile altın olabildiğini anlayabilmek için ne yapıyorsun onu? Ateşe tutuyorsun, imtihan ediyorsun, yakıyorsun. Ondan sonra altın oldu anlaştık. Herkes iddia ediyor. Sabırlıyım, takvalıyım, abidim, ilim talebesiyim, haramlara hiç bakmam öyle yani? hele ele güncel ilişkilerde faize hiç dokunmam. Allah-u bir imtihan ediyor. İmtihan olacak arkadaşlar. Herkesin başına imtihan gelecek. İmtihanın başına, başına imtihanın en şiddetli geldi, geldiği insanlar kimler? Peygamberler hadiste ne diyor? Aşeddün nâsi belâen İnsanların başına en sert belanın en sert olarak geldiği kimseler? El-Enbiya. Kimlerdir? Peygamberler. Sonra onlara en çok uyanlar benzeler. Sonra onlara çok en çok uyanlar benzeler. Ya ne yaptık da başımıza gel bu geldi? Bütün mal varlığımızı kaybettik. Ya bizim başımıza gelecek miydi bu çocuğumuzu kaybettik? Ne yaptık? Ne? Niye benim başıma geldi? Niye böyle oldu? Diye insanlar çok duyarlı değil mi? Halbuki imtan, sabır gerekiyor işte arkadaşlar. Aminname ve Rahimallah da bu hadisine yapmış sabır bahsinde zikretmiş. Tabii bu bu da eba, fe eba ne yapıyor? Kabul etmiyor. Kendisine sunulan dininden dönme isteğini. fe vudi'al minşaru fi mafraqi fi mafraqi re'sihi fe şakkahu bihi hatta ve ka aynı operasyon buna da uygulanıyor. Ortadan ikiye destereyle kesiliyor. fümmeci ebil gulam fe kile irji irci'an dinik fe eba çocuk da geliyor. Çocuğa da aynı şey söyleniyor. çocukta diyor ki hayır. Çünkü i̇man deminden bahsettik ya. Kimi iman var gürül gürül. Kimi imanda var ki ya bu zaten zorluyor. Hani fıkıhta mekruh denilen mukrah denilen mukrah. Zorlanılan bahs var. Bab var. Allah Allah Allah kuran demiş yani. Kalbi mutmain olmadan sorabilirsin. Diye, değil mi? Bir de iman var ki hayır diyorsun ya. Sen ortadan iki, iki tane adamı yarmışlardı ortadan ikiye. Ya. Aynı İmam Ahmet İbni olduğu gibi sokaklarda eşeğin üzerine, katırın üzerine oturmuşlar. İmam Ahmed'i dönemin çağın emiri, melik i kralı sokaklarda Ahmet İbni e ne yaptırıyor? Kırbaç attırıyor. Ve çarşıda gezdiriyor Ahmet İbni Hanbel'i. Alimler buradan bir ders çıkarmışlar. Diyorlar ki eğer sen bir şeye zorlanıyorsan, bir şeyi küfür olan, fısık olan, bir şeyi söylemekle imtihan olunuyorsan ve insanlar da sana bakıyor, seni görerek senin peşinden uy uyup o küfre gireceklerse İmam Ahmet gibi, buradaki delikanlı gibi ne yapacaksın diyorlar. Ayaklarını sabit olacak. İmam Ahmet i̇bn 10 tane cellat getiriyorlar böyle. Vurma kütüpheleriyle vuracak adamlar. Niye 10 tane? Diyorlar ki çünkü bir tane vurursa bir kişi vurursa o sopayı alıp, vurmanın yaprağını alıp kolu ağrır, yorulur. İlk vuruş, Son vuruşlar ilk vuruş gibi olmaz. Değil mi? 10 tane adam geliyor sırayla. Tık. Diyor ki bir tane cellat. Vallahi şayet Ahmet'e vurduğum o darbeleri file vursaydım fil ne haberdi? diyor. Bu şair yıkılır. İmam Ahmet'in Ahmet'in de bayılıyor kalıyor yani. Kendini hatırlatıyor. Kaldırıyorlar yeniden. Kaldırıyorlar yeniden. Bir gün bir öğrencisi geliyor. Ey İmam. Ya diyor yani bak. Falanca falanca falanca. Bu işten sıyırdı. Yani Mukrah olduğu için, zor olduğu için söyledim onu. İmam Ahmet diyor ki, Rahimahullah. Hapishanenin camından dışarı bakıyor. Bir baktım ki binlerce insan eline almış sayfeleri, yaprakları, kağıtları ellerine kalem. İmam Ahmed'in Kur'an mahluktur demesini bekleyecek. bekliyorlar ki yasınlar? Ve bu artık ne olsun? Din olarak insanların nasıl yiyiz. İmam Ahmet sabır ediyor, sabır ediyor. Bir kral ömrü bitiyor, ölüyor. Yerine başka bir tanesi geçiyor. O da aynı zulme devam ediyor. Üçüncüsü gelene ne? Üçüncüsü gelince İmam Ahmet İbn ne yapıyor? Çıkartıyor. Bu zulümden kurtarıyor ve İmam Ahmet İbn Ahmet İmam oluyor. Ve o gün insanların bu itikada düşmemesini engelliyor. Şimdi bu genç de kabul etmiyor. Kralın cezası ne olacak bakalım. Fedefahu ila neferin min ashabih. Taqala izhabu bihi ila jabalin kaza wa kaza. Tas'adu bihi Diyor ki falanca dağa götürün bu delikanlıyı diyor. Kral emrediyor, ferman veriyor. O dağın en tepesine çıkartın. Ila balagtum zirvatahu. Zirvesine, o dağın en tepesine çıktığınız zaman in <gülüyor> raca Dininden dönerse güzel olur. Diyor. Kabul ederiz. İlla Fatra onu orada ne yapn at Tepeden yüksekten zirveden daha yuvarlayın aşağıya imtihana bakın bu <gülüyor> Fe bu <fazhâbu> birsacebelfe Allah'ım mekinliği Allah'ınmek finihim bir maşi Allah'ın ama bana et diyor müddelik. dilediğin şekilde bu meşiiyetin dahilinde Onlara karşı bana kafi ol. Beni kurtar, beni koru. İnnallâhu <Sessizlik> yudâfiyu <Sessizlik> anüllezîne âmenu diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala imâdelelerine var. -e Kur'an-ı Kerim'de diyor allah Teala? Müdafaa eder. Savunur. Korur. allah Teala yine duasını kabul ediyor. Fe râcefe bihimul cebele fesakkatu. Dağ bir sallanıyor. Onun yanında onu götürenler hepsi kralın adamları dağdan düşüyorlar. Ve cayemci ilal melik teqlale hol melik tabi delikanlı dönüyor delikanlı'nın gayesi çok büyük insanların hidayet eder mis? Dağdan geliyor dönüyor yine kralın yanına geliyor melik'in yanına geliyor. Elif ona diyor ki: "Ma'fu eli biraz <gülüyor> habik yanındakilerin ne oldu? Teqlale kethanihimu Teala Allah diyor bana yetti Allah bana kafi geldi Allah beni kordu. Tabi melik alıyor bunu. Fedağıhu <gülüyor> ilaneferin o ashabe bu sefer bunu denizin ortasına götürün. Bir gemiye bindirin denizin ortasına götürün. فإن رجع عن ديني Dininden dönerse geri getirin kabul edelim. Dininden dönmezse onu denizinabın ortasına atın. فذهبوا به Aynı dua. Allah bana yet. Bana kafi ol. Beni bunlardan koru. Fen kafet iyi mutfiine tu fagri bulu. alabora oluyor ve hepsi boğuluyorlar denizde. Ve jaa yemşi ile dönüyor. melk mina kıraduniya. Fakala leh al-Melk ma fu eli oldu? Başınıza Yani geldi? kinaran oldun. Basınızana geldin. Allah bana etti. Allah beni korudu. Fakala leh diyor ki Melk Bak diyor yani inna Leste bi katili. Sen beni öldüremez. Bunu bir kere diyor peşinen kabul et. İnneke leste bi katili. Beni ne yapamazsın? Öldüremezsin. Buna gücün etmez. Hatta tef'ale mâ âmûruke bihi. Sana emredeceğim şu şeyi yapınca dek beni öldüremez. Tek bir çözüm var. O da diyor sana şimdi ben öğreteceğim. Kâle <gülüyor> mâ Melik soruyor nedir? فَعَلَى تَجْمَعُ النَّاسَ ف۪ي سَعِيدٍ وَاحِدٍ İnsanları diyor büyük boş bir arazi toplayacaksın. وَتَسْلُّبِن۪ي أَلٰى جَذَعٍ Beni diyor hurma kütüğüne bağlayacaksın. Hurma kütüğüne bağlayacaksın beni. ثُمَّ خُذْ سَحْمَنْ مِنْ كِنَانَت۪ي Sonra diyor benim ok kılıfımdan, ok kılıfımdan bir ok çekeceksin, alacaksın. ثُمَّ دَعِرِ السَّحْمَ ف۪ي كَبْتِ الْقَوْسِ Oku yayın ortasına yerleştireceksin. Sonra قول, ne diyeceksin ki? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyeceksin diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bu çocuğun bu delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla diye atacaksın, beni öldüreceksin. Sonra mı? ondan sonra okudu ve fırlattı. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin. Yani uğraşma. Denize daha çöle falan. Tecmğağın nesfi sahiden vahit ve salabuğu ala jizg. Kral onun dediğini yapıyor. Tecmğağın nesfi sahiden vahit. insanları bir kara parçasında bir boş arazide bir yerde topluyor ve hurma küsüne böyle iyice bağlıyor. Onu böyle deriz ya rabtiyeliyor. Sonra akıla sevmen mümkün hânetiği. Yani. Sonra çocuğun ok kılıfından oku alıyor. ثُمَّ وَدَعَ السَّحْمَ Sonra alıp oku, yayın tam göbeğine, tam ortasına koyuyor. Sonra قَالْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَمْ بِسْمِ اللّٰهِ çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla diyor, oku, atıyor. فَوَقَعَ السَّحْمُ ف۪ي شُدْغِهِ Çocuğun şakağına oku ne yapıyor? Şak diye giriyor. F V U Z A Y E D E N O U N I S U D O çocuk ölüyor K E L I N Ş A K A N A K O Y U T A B İ K A N K A İ M E N O L Bakın arkadaşlar, çocuğun imtihanı var. Bu çocuk imtihan oldu. Rahip imtihan oldu. Kralın yanındaki adam imtihan oldu. Ve hepsi dünyadan ayrıldılar. Şimdi insanlar imtihanı olacak. Hepsi sabrediyor. Bakın, dedik ya sabır. Hatice'de gelecek. İlk anda olur arkadaşlar. فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ اَرَأَيْتَ مَا كُمْتَ تَحْذَرُ Korktuğun şey sakındığın şey bak başına geldi gördün mü diyorlar. Eliye krala. Kad amena'n-nas. Ne yaptın insanlar? Kad amena'n-nas. İnsanlar iman et. İnsanlar iman et. Fe'emra bil-ukhudud li'afahis-sikak. Fehuddat la udrim fiha'n-niran. Her yolun başına bir ne açılıyor arkadaşlar. Ukhudud. Ukhudud. Ashabı'l-Uhdud. Duymadınız mı? Ha? Duydunuz mu? Vessemâ idâtil burûd. Vel yevmil mevhûd. Ve şahidun ve meşhûd. Kutila ashabul Uhdud. Kur'an okuyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Amme cüzünde bir sure. Uhdud ashabından bahsedi. Bunun bu olduğu da söyleniyor. Her sokağın başına bir ne açılıyor arkadaşlar? Uhdud. Ne? Uhdud. Endek, çukur ve içine ateş yıkılıyor. Başlıyor kaynatılmaya, ateş yanmaya. Ve قال من Va, لم يرجع عن دينه فأقحموا فيها أو adamlarına. Kim dininden dönmezse onu buraya atın. Ya ona de ki hadi atla. Atladı denilen şurada. Fe fa, fa'lu hatta caat imra'atun ve ma'a sabi. Bu aynen bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ateş yakılıyor. Ta ki bir kadın gediliyor. Herkes atılmış. Bir kadın kalmış. Bir de kadının kucağında neyi var arkadaşlar? Çocuğu var. Kadının çocuğu var. kadının çocuğu var. Feteqa aset an taqa Kadın şöyle ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gidiyor yani. Korkuyor. Kadın korkuyor. Feqala Hemen o sabi çocuk Allah dilediği zaman ne yapıyor? Taşı bile konuşturuyor. Evet. Yani iman meselesi onu duymak da iman meselesi. Sahabeler diyor biz, yediğimiz yemeğin Allah'a tesbihini ne yapardık? Duyardık diyor. Yemek Allaha tesbih ediyor. Yemek Onu diyor yani. Çocuk diyor ki, Ya ummâh, Ey anacım, Isbırî, Isbırî, Sabret. Feinneki alel haq, Sen, Zira sen anneciğim hak üzerindesin. Ve bu kadın sabrediyor. Çocuğuyla birlikte oraya atılıyor. Yani burada gördüğünüzü arkadaşlar, Peygamber aleyhisselatü vesselam bu kıssayı bize veya ashabına bize bunu bizi oyalamak için böyle vaktimizi geçelim diye anlatmıyor. Yani bak, diyor ki başınıza başlarına böyle bir bela, böyle bir musibet gelen insanlar olmuş. Bunlar böyle şeyler yaşamış. Ama bunlar ne yapmışlar hep? Sabretmişler. Sabır göstermişler. Sabırlı sebat etmişler. Bir de bu hadisle ilgili özel olarak bazı ilimden nasibini almamış, ulemanın dizinin dibine oturup ilmi, ilim mirasını onlardan almamış, böyle kitaplardan, hadislerden direkt okuyarak kendi fehmiyle anlamış bazı yeni etmeler var ki, bu tarz hadisleri getirerek neye delil olarak gösteriyorlar? İnsanın kendini böyle bir bombayla sarıp bir alışveriş merkezine, bir binaya, metroya, şuraya buraya girip kendini patlatmasının caiz olduğunu gösteren bir delil olarak ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Çünkü diyorlar çocuk ne yaptı? Kendini imha etti. Peygamber de bunu bize anlattığına göre burada demek ki bu iş nedir? Caizdir diyor. Yani bakın hadisin alimler tarafından algılayış biçimi, kitaplarına konuluş biçimi nerede? Bu yeni bitmelerin ulemadan, alimden ilim almamış tiplerin yorumları nerede? Burada Şeyh e, Salih el-Ateymin rahimahullah çok güzel şey e, söylüyor. Dikkat edin, bu genç bu delikanlı burada hep cihadını neyle yapmış? İlimle yapmış. Atalımlar diyorlar ki, Sinan ile olan cihattan daha eftaldir. Beyanla yapılan cihad. Ne demek? Sinan, ne demek Arası? Sinan, kılıç demek, silah. Diyorlar, beyan cihadı silah cihadından daha önce geldi. İkisi de cihat. Bakın, ikisi de cihat. Yani normal kılıçta da niye cihat yapıyorsun? Allah'ın kelimesini, la ilahe illallah yüceltmek, yüceltmek karşındaki Müslüman etmek için. Beyan, açıklama, tevhid, tebliğ cihadı o da aynı şekilde. Allah'ın kelamını ne yapmak için? Yükseltmek için. Diyor ki Şeyh Sallal-u rahimahullah ki bazıları bu büyük alimlere de <gülüyor> Bu fetvayı verdiklerini iddia ediyorlar. Onun için ondan anlatla diyorum. Aynı şeyi Şeyh Abdülaziz bin Binbaz rahimehullah da diyor. Diyor ki: "Ve amma ma yef'aluhu ba'dunnas min el bihaythu yahmilu alat mutafajjira ve yataqaddamu biha ila el thumma yufajjiruha idha kana baynahum fe inna hadha min katl nefs Diyor ki: uthaymin Bazılarının yaptığı hani şu intihar eylemleri var ya diyor. Bak intihar olarak sinirleniyor. Hani diyor onlardan bazıları ne yapar? Üzerine patlayıcı malzemeleri alır. Yükler. Kafirlerin arasına girer. Onların arasındayken kendini patlatır. Kendini ve kâfirleri öldürür. Ve böylece ne yapmış olur? Diyor? Kendini öldürmüş. Nefsini katletmiş olur. Peşinden hemen şu hadisi getiriyor. Usaymin Rahimahullah. Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki Bukhari ve Müslim rivayet ettiği hadiste. ''Men katale nefsehu'' kim kendi nefsini öldürürse kim kendini öldürürse intihar ederse feve halidun muhalledun fî nâr cehenneme ebedel abidin bu kimse halid muhalled ebedi bir şekilde hiç çıkmamak üzere diyor mesela, ebedi bir şekilde yani ne yapacak cehennemde yanacak kalacak peki madem ortaya böyle bir şüphe atıldı bunun cevabını nasıl vereceğiz yani bu delikanlı kendinin ölmesine ne yaptı? Öldürülmesine izin verdi, sebebiyet verdi. Acaba bu, gerçekten bugün bazı tekfircilerin, radikallerin kendilerini böyle bombaya sarıp sağda solda patlatmalarına bir cevaz veren bir delil olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Diyor ki alemler, bu genç bu delikanlı bir kere ne yapmadı? Kendisini öldürmeye, bizatî kendisine girişmedi yani kendisi kılıcı alıp veya işte e, yukarıdan atlayıp kendisini kendisi ne yapmadı? Kendi elleriyle öldürmedi. Ne yapmaya iz, ne, izin verdi? Kralın kendisini öldürmesine izin verdi. Bununla bombayı eline sarıp, üstüne sarıp, insanların arasında girip, kendi çekip, kendini öldüren insan arasında ne var? Farklar. Bu ona ne yapılmaz? Kıyas yapılmaz. Sonra bu delikanlı sadece kendi ölümüne ne yaptı? sebebiyet vermiyor. Bunu yapan bombacı tipler, insanlar hem kendinin ölümüne hem orada bulunan, orada geçen, orada bulunan Müslüman kimselerin ölümüne ve orada yahut bulunan anlaşmayla girmiş, muahet olmuş, eman ile girmiş kafirlerin ölümüne yapmakta? Sebep olmakta. Yani hiçbir alakası olmamasına rağmen bakın nefis insana heva insana haram olan, alimlerin de haram dediği bir şeyi nasıl hoş gösterip kısa yoldan kahraman olma vesilelerine insanı itebiliyor. O yüzden arkadaşlar bizler hiçbir zaman ne yapamayız? Kendimize göre, bak bu hadisten böyle çıkar. Onlar da kim oluyormuş, alimler de kimmiş diyemeyiz. Bu dini bu dini Hibi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Peygamberler bırakmaz? Mağrub'u bırakmaz. ilim bırakırlar. Bu adı nedir? Verafetun Enbiyadır. Çok önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Bizim asıl menhecilerin, menhecimizin asıl esaslarından bir tanesi de nedir? Budur yöntemlerimiz, ilmi, dini anlayış biçimimiz. Bu dini böyle kendi aramızda oturarak, şeyler şeyler istimbad, istimbad ederek ne yapamayız? çıkaramayız. Kurallar, kaydeler ortaya koyamayız. Hemen bundan sonraki bir hadisi alalım. Ondan sonra da ee, bugünkü dersimize son verelim. Sizleri Rutap'la baş başa bırakalım. Zemzem'le baş başa bırakalım. Çünkü bazı arkadaşların uyuduğunu görüyorum. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bimraatin tepkii inde kabr. Merren nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bir kadının yanından geçiyor. Tepkii inde kabr. Kabrin yanına oturmuş ağlayan bir kadının yanından peygamberimiz geçiyor. Fekale, peygamberimiz diyor ki kadına ittakillah ittakillah vasberi Allah'tan kork, ey kadın. <gülüyor> yani sen Allah yazmış, dilemiş, takdir etmiş. Senin bu yakının ölmüş, vefat etmiş. Da artık ne? Kabire gidip ağlıyorsun. Kadere bir şey mi var? Kabullenmemek mi var? İttak illa Allah'tan kork. <gülüyor> sabret. Tabi kadının ne demesini beklersiniz arkadaşlar? Kadın diyor ki ''Bileyke annî'' Bu ifade böyle kötü bir ifade. Yani şöyle kötü bir ifade. Yani şu demek ''Beni bırak'' Yani ''Seni ilgilendirmez'' gibi bir şey. ''Seni ilgilendirmez'' ''Beni bırak'' ''Fe inneke lem tusabbi musibeti'' Yani şimdi geldi. ''Benim derdin bana yeter'' ''Benim başıma gelen senin başına gelmedi. Sen nereden bileceksin? ''Bırak beni'' diyor. Yani devam et. bir ravi anlatıyor. Hemen diyor ki وَلَمْ تَعْرِفُ. Kadın peygamberi tanamamıştı, Bilmedi. Zannediyor ki bir, birisi geldi. Söyledi. O da şey yaptı. فَقِيلَ لَهَا Hemen tabi kadına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Peygamber اِنَّهُ النَّبِي Diyor ki bu peygamber ne yaptın? Sallallahu aleyhi ve sellem فَاَتَتْ بَابَنْ نَبِي Hemen kadın koşuyor peygamberin kapısına. فَلَمْ تَجِدْ اِنْدَهُ بَوَّاب۪ينَ Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ravi bunu zikrediyor. Diyor ki kapıya geldi kapıda hiçbir şey yoktu. Bekçi, korucu, kapıcı. Mütevazih. Aleyhissalatü vesselam. فَقَالَتْ diyor ki لَمْ اَعْرِفْكَ Ey Nebi aleyhissalatü vesselam seni tanıyamadım yani kusura bakma. فَقَال dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam اِنَّمَا الصَّبْرُ Ennema sabru. Sabır ne zamandır? de sadmetil ula. ilk geldiği anda. Daha önce söylüyoruz ya. Sabır ilk geldiği andadır arkadaşlar. Kalbindeki o Allah'ın takdir ettiği şeye sabretmek. Farz olan kısım. Rıza müstahap. Razı olmak her babayiğidin şey değil yani. Başına musibet gelmiş razıyım demek kalbiyle. Ama sabır, farz. Sabır edeceksin. Peygamber ona öğretiyor, diyor ki ''İnneme sabru indes sadvetil ule.'' Sabır, ilk geldiği an, ilk indiği andadır. Bu hadis bana Şeyh Al Albani Rahimahullah şu sözünü hatırlattı. Şeyh Albani diyor ki ''Birisiyle karşılaştın, davet edeceksin.'' Ona diyor, hadisi anlat, beyan et. Ondan sonra yanından ayrıl git. Tartışma, mücadele et. Beygini sünnete temşi. Sünneti beyan ve yürü. Şimdi bazı arkadaşlar görüyorum ben. Yapışmış adamın yakasını cami cemaatinden. Adamdan konuşuyordu, konuşuyor, konuşuyor. ya kardeşim. İkişen bir arkadaş söyledi işte yani. Fer'i meseleler. İki direkt arasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Kılınırsa namaz kabul olur mu? Olmaz. Tutmuş. Yani. Görüyoruz böyle arkadaşlar. var Bir tane tutmuş misvakla konuşuyor. Ya bunlar konuşulmayacak değil. Sunneti beyan et ve yürü. Peygamber aleyhiss et ve Ben kadına ittak illa vasperi. Diyor ki Allah'tan kork ve sabret. Kadından bir tepki görünce biz olsak ne yaparız? Yani biz mesela başında ne diyorsun kadın sen ya? Sana Allah'tan kork dedik ya. öyle değil mi? Aleyhisselatü Vesselam sesini çıkarmıyor. Çünkü biliyor o. Orada artık başına musibet gelmiş. Canı acımış. Tas bir şey söyleyebilir. Değil mi? Davette bu çok önemli arkadaşlar. Davette Halim olacaksın, Selim olacaksın. Sünneti beyan edeceksin ve ondan sonra da yoluna devam edeceksin. Bu hadiste kalalım. Subhanakallahumma bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve tuğdu ileyk.